Kur'an'da birbiriyle karışmayan sular buyrulurken bazı kimseler suların daima birbirine karıştığını iddia ediyorlar. Nasıl değerlendiririz? Allah Teala neyi bildirdiyse, neyi duyurduysa o mutlak doğrudur. Hakikat Kur'an hakimin bildirdiğidir. İnsan yürüyor bir noktaya geliyor. Hakikat diyor sonra bakıyor ki serafmış. Yani su diye yürüyor. Vur havur yürüyor, vardığı zaman onun sera olduğunu görüyor. Üstad Necip Fazıl diyor ya Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır saçlarını yolmak var. Yani akıl bir noktaya kadar geliyor. Aletle geliyor, ilimle geliyor, bilimle geliyor. Bazen keşfediyor, bazen buldum diyor. Yani kuantum fiziği noktasında yapılan araştırmalar vesaire onları düşünün. Yani imanı olanlar teslim oluyorlar, olmayanlar Çıldırıyorlar neredeyse, akıllarını kaybediyorlar. Yani biz bu kadar bu meseleyi getirdik, bir anda her şey tersine döndü diyorlar. Yani akıl öyle bir noktaya geliyor ki, olmazların zoru içerisinde ne yapacak? İşte orada teslim olacak. Yani buradan baktığınız zaman şimdi, burada da bir Kur'an-ı Hakim müzesi var. Ama insanlar, Kur'an-ı Kerim'e, Allah kelamına, bir meal vasıtasıyla muhatap olurlarsa bu meseleyi, bu mevzuyu anlayamazlar. Anlayamadıkları gibi. Peki bakıyorsun Kur'an-ı Kerim'e 15 asır önce insanı, yeri, göğü yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَهُ الْلَا يَبْغِيَانِ Yani Maraca Ersela anlamında. O iki denizi Allah Azze ve Celle birbirine kavuşacak şekilde saldı gönderdi. بَيْنَهُمَا بَرْزَخُلْ لَا يَبْغِيَانِ Fakat gözünüzle göremediğiniz, göremeyeceğiniz, bu iki deniz arasında bir perde var. O perde, iki deniz suyunun birbirine karışmasına engel oluyor, mani oluyor. Ne zaman söylüyor? Allah Resulü Aleyhisselam 15 asır önce وَالَّذ۪ي بَعْثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا Allah Azze ve Celle onu Ümmi bir topluma gönderiyor. Okuma yazma bilmiyorlar. Mekke-i Mükerreme'de okuma yazma bilenlerin sayısı 17. İncil, Tevrat vesaire bunlar Arapçaya tercüme edilmemiş. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bir öğretmen, bir muallim görmemiş. Ama 15 asır önce Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı bu ayetini okuyor. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ الْلَا يَبْغِيَانِ Bu iki deniz arasında bir perde var. Birbirine karışmıyorlar. Şimdi aklı olanlar, vicdanı olanlar ön yargılarından, taassuptan, masaldan, inkardan kurtulsunlar. Buraya gelsinler. İşte Kur'an konuşuyor. Yer ve göklerin sahibi, Allah azze ve celle'nin kitabı konuşuyor. Ebu Cehillerin, Haşların, Moğolların, şunların, bunların bütün küfür yobazlarının yürüyüşünü durduramadığı, engel olamadığı Allah kelamı konuşuyor. Buyuruyor ki bunlar arasında bir perde var. Kaptan Kusto, Fransız adam deniz bilimcisi açılıyor. Bir Akdeniz'e bakıyor. Bir Atlas Okyanusu'na bakıyor. Arada Cebeli Tarık Boğazı var. Akdeniz suyunda ayrı balık türleri, Atlas Okyanusu'nda farklı balık türleri var. Orada ayrı bir dünya, burada ayrı bir dünya. Sular birbirine ulaşıyorlar ama karışmıyorlar. Yukarıdan baktığınız zaman, bugün şu kadar çekim var. Videoyla çektiler, sosyal medyada bunları yayınladılar. Bakıyorsunuz, İki su birbirine ulaşıyor ama bir güç, o suların sahibi, yeryüzünün maliki, Allah Azze ve Celle, onlar birbirine karışmıyor. Peki sadece orada mı? Hayır. Başka yerlere bakın. Kızıldeniz, Aden Körfezi. Orada da Hint okyanusuna su akarken, orada da birbirine karışmıyor. Başka yerler. Başka denizler birbirine karışırken aynı şekilde ulaşıyorlar ama birbirine karışmıyorlar. Kur'an-ı icazı Allah Azze ve Celle ''Ela ya'lemu men halak'' Yaratan bilmez mi? Kur'an-ı şimdiye kadar karşısına ne kadar deist, ne kadar ateist, ne kadar şunlar bunlar geldiler ama vicdanı olanlar sonunda bunun karşısında semînâ ve âtâ'nâ dediler işittik ve itaat ettik bütün varlık bütün mevcudiyetlerle teslim oldular işte bunların gerçekte inkar etmiş oldukları mesele aslında onların imanlarına imanlarına yol açacak bir konudur kalp yok idrak yok bütün bunları kaybedince neticede ortaya böyle bir fotoğraf çıkıyor Allah Teala onlara şuur onlara izan versin fakat onların yalanlarına kanan kardeşlerimize işte Kur'an-ı Hakim'in ayetleri işte dünya